Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la mudille ve men yudlil fe la Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve nşhedı an Muhammed an اما ve بعد, fyağibad Allah. ittakullahe ve ati'u. inna Allahu ma allazine ittakaw, ve allazinehum muhsinun. Kal Allahü Taala azza ve jel fi kitabihi elkereem. Azzubillahi min ash-shaytanir ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هوا وزئئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم وقال الله تعالى في آية أخرى استعوذ بالله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون, والذين هم صدق الله العظيم Evet sevgili kardeşler okuduğum önce Lokman Suresi 6. ayette Cenab-ı Hak maal olarak insanlardan kimi vardır ki hak olan ilme dayanmaksızın insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için eğlence türünden boş sözleri satın alıp insanları Kur'an'ı dinlemekten alıkoyar ve boş şeylerle aldatmaya çalışırlar. İşte böylelerine alçaltıcı bir azap vardır buyurulur. Mü'minun suresinde de muhakkak müminler şu vasıflara sahip olan müminler kurtuluşa erdi. Onlar namazlarında huşu sahibidirler ve boş şeylerden yüz çevirirler buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanımız Kur'an'dan uzaklaştırıldı ve Allah'a değil Allah'tan gayrı şeylere yaklaşmak açısından çok ciddi oyunlarla e, muhatap kılındı. Şunu öncelikle bilmek lazım ki Batı'dan gelen her türlü te teknik e, aygıtların yan etkileri vardır. İlaç dahil teknik aygıtların bile ötesinde batıdan ithal edilen ne varsa faydası mı daha çoktur, zararı mı daha çoktur diye tartışma ve ilmi ölçülerle değerlendirme yapılması gerekir. Evet, batının sadece tekniği alınıp ahlakı alınmadan yapılamaz. Teknik ve teknolojik aygıtlar da Dünya görüşü ve yaşama biçimiyle gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdürler. Ve arka plandan koparılamaz. Televizyon girince, sinema girince, arkasından da batı kültürü, batı ahlaksızlığı, batı zihniyeti, batı inançları, eşantiyon olarak farkında olunmadan gelir. İşte bilgisayar ve onun açtığı olumlu olmaktan ziyade insanımız açısından ciddi manada problemler taşıyan internet, cep telefonu gibi insanı kitaptan, Allah'tan alıkoyan unsurları tekrar bir düşünmemiz gerekiyor. Teknoloji yalanı, sahtekarlığı, müminler arasındaki kardeşliği tümüyle imha etmek için yalan dünyayı sevdirme konusunda öyle imkanlar sunuyor ki bırakın çocukları gençleri büyük insanlar da bu dayanılmaz zevkin hafifliği altında ezilip gidiyorlar insancıklar robotlar içinde robotlaşıyorlar makineler arasında makineleşiyorlar kendisi de bir eşyaya oyuncağa dönüşebiliyor insanımsı yaratıklar. Teknoloji insan adı insan adlı varlığı gerçeklerden, hakdan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arana da insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdıkları insanlarla batı istediği gibi oynuyor. Ve onları oyalarken nice işgalleri, nice imha hareketlerini yerine getiriyor. Evet, kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor. Modern köle haline getiriyor insanlarımızı. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye. En vahşicesi bu asırda uygulanıyor köleliğin. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor batı. İnsan adlı muhteşem varlık, teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Malayani denilen faydasız şeyler, kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz, cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve ne yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına geliyor. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, Fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucu ile, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Hayat, ha bu zehri tat. Tat ve yat, yat ve uyu, uyu ve unut, unut ve uyuş. Bir Müslüman telefonla benden bir zamanlar fetva sormuştu. Daha önce de belki sizinle paylaştım. Piyasası hazır olan bir ürün ithal etmek istiyorum Çin'den demişti. Ne aleti? Telefonlara bağlanan bu alet erkek seslerini aynen bir hanım sesine benzetiyor. Bunun piyasası var, ben bunun toptancılığını yapmak istiyorum. Caiz midir? Evet. Tabii fetva makamı değiliz. Ama sorulan soruya Müslümanca cevap vermek zorunluluğunu hissediyoruz. Dedim ki, insanların böyle bir araçla ne tür fesada, ne tür ahlaksızlığa, fitnelere, ne tür hile ve kandırmalara gidebileceğini tahmin etmek için Türkiye'de yaşamak yeter. Alim olmaya, Efendim çok ileri görüşlü olmaya gerek yok. Dolayısıyla bu sadece bir günah değil. Nice insanları günaha sokabilecek, sokabilecek anaç bir günah, ümmül habais olarak değerlendirilebilir. Ve öldükten sonra da amel defterin kapanmaz. Günah hanesi yazmaya devam eder. Çünkü sen öldükten sonra da bu fesadı uygulayan, nice insanları kadın sesiyle kandıran insanlar, erkekler çıkacaktır. Onların vebali yazılmaya gerek olur. Tabi o arkadaş yapmayacağını söyledi ama piyasada da duymadığımıza göre böyle bir alet gelmemiştir diyecek gibi olsak da Bizim bilmediğimiz ne aletler ne aygıtlar nerelerde nasıl çerit atıyordur. Tabi herkes böyle fetva veya soru sormuyorlar bu tür aletleri getirmek için. Zaten Türkiye'de fetva istiyorsanız A şahsı caiz değil fetva vermiyor filansa B'ye gidersiniz C'ye gidersiniz. İstediğiniz fetvayı Değişik kişilerden mutlaka alırsınız. E, fetva isteyenlerin e, alamayacağı fetva hemen hemen Türkiye'de yoktur. Sonra demokratik, layık, Atatürkçü, batılı bir ülkede fetva da mı sorulur? Bir şeyin helallığından, haramlığından mı bahsedilir? Hele ticari meta ise, para kazandıracaksa. Böyle yapılırsa Atatürk çarpmaz mı vatandaşı? Bunun için mi kurdu Cumhuriyeti? Vergisini veriyorsa yaptığı iş, hatta kutsal kabul edilir, sakıncasızdır tecedinine göre. Kanunlar var, kanunlara uyar veya uydurursunuz, miş gibi yaparsınız. Haram helal kimin neyine? Haramları helal kılan, yani serbest yapan, meşru il ilan eden Tevbe Suresi 31. ayete göre Rab taslakları hep hazır bekliyordur. İnkar edilmesi gerektiği halde başta tutulan, destek verilen tağutların yasasında yani dininde sadece suç vardır, yasak vardır ama haram kavramı ne anayasasında ne yasalarında bir kelimeyle olsun bahsedilmez. Evet, insan gözüne, vücuduna ve diline kolay kolay Yalan söyletemez insan ama kaleme, bilgisayar klavyesine çok kolay şekilde yalan söyletebiliyor. Yalan adlı bulaşıcı ve çok tehlikeli virüs, bilgisayardan insanın diline, oradan gönlüne rahatça yerleşebiliyor. Bu virüs insanı yalancılardan yaparak dünyasını çirkinleştirip cennetini yok edebiliyor. Ve internet, Facebook, Twitter vesaire gibi sanal dünya e, neler getirdi, ahlakını da getirdi. E, yani Facebook'a girip de hakaret edilmeyen, söylenip sayılmayan, e, doğru söyledikleri yalan çıkartılmayan e, kimse pek yoktur. Tek bir gibi çirkin isnatlara muhatap olmayan veya hak adına batılın gündemleştirilmediği bir husus yoktur. İsmini de gizleyince her türlü yalan, hakaret rahatlıkla yapılabilmekte. Dolayısıyla Facebook kendi ahlakını veya ahlaksızlığını da çok rahat getirebilmektedir dürtmek, yok beğenmek, yok arkadaş olmak, artık erkek ve hanımlar arasında bile gayet doğal kabul edilebiliyor. Alışkanlıkların kişinin iradesini zayıflattığı, insanı kendine bile söz geçiremez, güveni gittikçe yok olan, edilgen ve güçsüz hale getirdiği bilinen bir vakadır Tiryakilik insanı esir eder, İnternet ve orada chatleşme, Google, mail, MSN gibi triyakilikleri, oyun, futbol ve dizi tutkunlukları, Facebook, Facebook gibi girip de zor çıkılacak sanal mekanlar, site site dolaşmalar, forum köşeleri, internet geeklikleri, doğru ile yanlışın karıştığı din hakkında, her şeyin, her şeyin herkes tarafından tartışıldığı alanlar, özetle bilgi kirliliği ve bu bilgi bataklığının bin bir çeşidi. Hep insanı ahtapot kollarıyla yakalayıp güzelliklerini sömüren bir canavar ve tutsaklık. Triyakilerin alıştığı zehiri bırakmak istemeyişleri vücudun onu bir ihtiyaç gibi algılamasına benzer. İnternet triyakiliği bağımlılığı, tutsaklığı da hastalığı da böyledir. Google'ın dayanılmaz cazibesi, YouTube'un büyüleyici daveti ve ekrandan yüzünü uzatıp dilini çıkaran şeytan. Haya imandandır buyurur Buhari'nin rivayet ettiği, Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Allah Resulü. İman ile ahlakın yakın münasebeti Peygamberimizin hadislerinde en güzel sistemleşmiş olarak vurgulanır. Müminlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır, buyrulur hadiste. O yüzden mükemmel bir ahlaka sahip olmayan kimsenin iman yoluyla, iman yönünden kemale ermesi, tam bir mümin olması da söz konusu değildir. İnsanlığın nübüvvetten beri gelen, ilk peygamberden aldığı öğüt şudur. İllem testahye fef al maşite. Eğer utanmıyorsan, Allah'tan haya etmiyorsan istediğini yap. Evet. Her şeyin aslı gerçeği gitti. Hormonlusu, sahtesi, sanalı geldi. İnsanın da öyle. Komşuluklar, sohbetler gitti. Yerine TV'ler, bilgisayarlar benzeri programlar geldi. Televizyon çıktı. Sizi bizi düşünenler gitti. Yerine dizi dizi diziler geldi. İnternet çıktı. Cihat gitti. Yerine chat geldi. Gitmek bilmeyen arsız misafir gibi evlere giren teknolojik araçlar aracılığıyla özgürlük gitti, kölelik geldi. Eşyaya, aygıtlara, havaya, sömürü düzenine, esirlik. İnternetteki internetle evdeki yakınlıklar gitti uzaktakilerle ve uzaklaşılması gerekenlerle yakınlık geldi. Rabb'e kulluk gitti. Kula kulluk, davutlara, paraya, kadına, topa, popa, kulluk, hevaya tapınma, emir kulluğu geldi. 2006 yılının istatistiklerini söyleyeceğim size. 80 milyona yakın olan Türkiye nüfusunda Aktif internet kullanıcı sayısı 46 milyon 28-280 bine ulaşmış. Nüfusun yüzde 58'ini geçen bir şekilde internete bağlanıyor insanlar. Yaklaşık yüzde 60. Tabi Allah'a ne kadar bağlanıyor insanlar onu internete ters oranla filan izah etmek mümkün değil. Türkiye'deki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 42 milyon. Türkiye nüfusunun tam %90'ının mobil aboneliği yani cep telefonu aboneliği bulunuyor. 71 milyon kişi mobil bağlantıya sahip. Türkiye'de aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı da 36 milyon. Türkiye'de telefona sahip olan yetişkinlerin %56'sı akıllı denilen... İnsanın aklını gidenen telefonlara sahip. Evet. Ve ortalama bir günde 4 saat 10 dakika, 14 dakika internet üzerinde insanların vakti geçiyor. 4 saat 14 dakika ortalama insanlarımızın günlük vakti geçiyor. Televizyon izleme... Oranları biraz düştü internet kullanımından dolayı. TV izleme ise araştırmaya göre 2 saat 18 dakika günlük televizyona ayrılıyor. Her ikisinin toplamı 6 saat 32 dakika yapıyor. Günün 6 saat, 6 buçuk saati ortalama televizyon ve internette harcanıyor. Evet, Tabii Türkiye'nin iki şeyde birinciliği var. Bir cep telefonu kullanma süresi bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ikinci olduğu ifade ediliyor. Aylık ortalama 364 dakika telefonla konuşuyor insanımız. Bu gevezelikten de öte bir şey, geyiklikten de öte bir boynuzluluk. Ayda 364 dakika, Evet. günlük hesaplarsanız 6 dakika mı sürer, 12 dakika sürer, evet. Kiminle ne konuşuyor, bütün ortalama insanımız. Tabi aynı şekilde dünyada birinciliklerimizin olmadığı üzüntüyle ifade ediliyor. İnternette uzun süre kalma noktasında da Avrupa şampiyonuyuz. Aylık 33 saat internette kalan insanımız Avrupa rekoru kırmış. Evet. Bunlar tabii kimleri sevindiriyor diye düşünebiliriz. Birkaç dakikanızı daha alacağım inşallah içerisinde interneti Müslümanca kullanmanın ciddi zorlukları söz konusu. Her şeyden önce Allah'ın verdiği büyük bir nimet olan zaman nimetine karşı insanlar ne yapabiliyor? İhanet ediyor ve o emanet olan zamanları kötü kullanıyor. Balık baştan kokmakta düzen resmi kurumlar kapitalistleşmiş çevre sivrisinek üretiyor. Bataklık kurutulmadan sivrisineklerle mücadele sonuç getirmiyor. Tevhidi iman hakim kılınmadan ahlaki öğütler delik kaba su doldurmaya çalışmak anlamına geliyor. Evet, giderek globalleşen ve Amerika'nın yön verdiği yeni dünya düzensizliği içine giren vahşi ve gayri insani batı değerlerinin dinsiz ve ahlaksız kriterlerine kurtarıcı diye sarılan günümüz dünyası kıyameti, kaos ve rezilliği yaşıyor. Bundan daha büyük helak olmaz aslında. Dinin fert toplum ve devlet hayatındaki etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıran modernist hayat felsefesiyle birlikte son yüzyılda ahlaksızlığın binbir çeşidi zemin buluyor. Her çeşit kötülüğe ortam hazırlayan bataklıktan kurtulmak için İslami değerlerin hakim kılınmasından, ahlaksızlığın her çeşidine dur diyemeyen Beşeri düzenlerden kurtulmaktan başka çare yok. Bu temel çözüme kadar en azından ailelere çok iş düşmekte, İslami esaslara göre kurulacak ailenin güçlendirilmesi ve okul haline dönüşmesi gerekmektedir. Allah korkusu olmayan insanın kendini, çevresini ve içinde yaşadığı toplumu helake ve her çeşit felakete atması özgürlük olamaz olmamalıdır. Bu üreterek veya başka yolla ele geçirerek sahip olduğu bombaları çevresindeki insanlara rastgele atıp bombalama özgürlüğünden daha hafif bir suç değildir. Çocuklar aile yapısı içinde İslami terbiyeden geçmeli ve içinde yaşayacağı toplumun her çeşit pisliklerine direnebilecek, onlarla mücadele edebilecek bilinç aşılanmalıdır. Vahya dayalı gerçek ilimden uzaklaştırılmış, tefekkür nedir bilmez hale getirilmiş, Kur'an'ı okuyup anlamayı ve ona göre yaşamayı tek çıkar yol olarak düşünemeyen, imanı çalınarak ibadet sevkinden mahrum bırakılmış, kısacası çağdaşlaştırılmış insanın şu veya bu oranda bu ahlaksızlıkların, bu istismarların, sömürülmelinin, kapitalist tuzakların içine kapılmaması imkansızdır. Bunlara ahlaki nasihatlerden ziyade tevhidi bir iman vermek ve bunlara kızmaktan ziyade acımak durumundayız. Unutmayalım, internette de bizi biri gözlüyor. Hayatımızın her saniyesi omzumuzdaki kameramanlar yani kiramen katibin tarafından videoya alınıyor. Müslüman olduğumuzu internet karşısında da unutmamalı ve ispat etmeliyiz. Kalbimizden geçenleri bilen Rabbimiz internetin sanal aleminde de ne yaptığımızı, kiminle nasıl konuşup yazıştığımızı, sitelere ne maaşla girdiğimizi görüyor, biliyor. İnternet başında herhangi bir haram işlerken ölüm gelebilir. O halde ölebiliriz. Ölüm gelmese de zerre kadar yaptığımız şerrin hesabı sorulacak. Her an Allah'tan korkan ve her yerde Rabbinin kendini gördüğünü bilip ona göre davranan ihsan bilincine sahip müminlere selam olsun. Gözünde haram bakışların işi olmayan erkeklere ve yüzünde haram bakışların lekesi olmayan kızlarımıza ne mutlu. Müslümanca yaşamak her an Müslüman olduğumuzu unutmamak duasıyla. Ela inne ahsen el kelam ve eble an nizam kelamullahi melik il aziz il allam kema kalallah ve tabarakebetallah fil kelam ve iza kure el Kur'an fes temi oleh ve ansit ola aleküm turhamun auz bil lahi